Değerli izleyenler Tevbe Şekranları'na hoş geldiniz. Tayyip'ten yansıyanlarla tekrar sizle birlikteyiz. Bir uzun seçim maratonunu atlattık, iki haftalık her ee, yine böyle bir giriş yapıyoruz. Bu hafta şiiri konuşacağız, çok kıymetli, değerli konuklarım var. Hayati İnanç Hocam var, Merhaba ben. İsmet Kamber Hocam var. Merhaba efendim. Ee, şiirden çok fazla anlamayan biri olarak iki üstada yanında olmak Estağfurullah. İnşallah Estağfurullah. bir gaflete düşmek En zor kısmı onu dinlemektir, onu yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ve okumak tabi eyvallah bugün ne konuşacağız şiir sihri helal biraz akademik de aslında e, değineceğiz meselelere Hayat hocam ya dedi beni akademiyle çok uğraştırmayın dedi biz Diven Edebiyatı'ndan yapamam da zaten <gülüyor> yeraltı dünyasıyla aram iyidir yani o taraftan konuşayım Yeni üstüyle çok bulaştırma beni dedi böyle arada hayat hocama tabi Diven Edebiyatı'na gireceğiz şiirin tanımlamasını yapacağız ilk. Şiir kimdir? İlk, şiir nedir? İlk şair kimdir? Yani herkes şiir yazdığını zanneden, ben de dahil. Birçok isim var. Ama biz şair miyiz? İsmet Hocam'dan alacağız bu tamam, cevabını. Hocam. Yazıyor musunuz? Yani tam bilmiyorum hocam. Şairler şiir olduğunu kabul etmiyorlar. <gülüyor> Bir şeyler yazıyoruz, mı yani böyle ısrarla mesela yıllar? Tabii, ısrarla, öyle mi? Hocam. Okuluma hocam birkaç şiir, birkaç tane göster bize ispatacağım ama evet. e, ilk şiirin tanımlamasına gireceğiz yani şair kimdir hakikaten hakkını vererek e, ona bakacağız. Cahiliye döneminde şiirin tabi farklı bir konum var ona değineceğiz. İslam öncesinde ve İslam sonrasında cahiliye döneminde e, Arap şiirlerine gireceğiz. E, değişik böyle nevi şahsen ömür sorular var yani cevabını öğrenmek de çok istiyorum. <gülüyor> hocalarımdan. Ee, hocam şiirde ilk başta girelim o zaman. Yani evet. tanımlamasını nasıl yapacağız? Ben şair miyim? Abi ben mi başlayacağım sözler? Şimdi lütfen. hocam buradayken teşekkür lütfen. ederim. Ee, hocam. E, hocam. E, şimdi e, şiir tabii ki insan için en değerli unsurlardan bir tanesi. E, şiiri tanımlarken biraz da bir zorluğa düşüyoruz aslında. E, şimdi bu konuda bu e, Melih Cevdet Anday aslında bize güzel bir fırsat tanıyor. Çünkü şiir tanımlanmasa daha iyi olur diyor. Evet. Bu yüzden şiirin birçok tanımı var. Yani neredeyse ne kadar şair varsa o kadar, o kadar tanım. da tanım var. Aynen öyle. Evet. Evet. Şimdi Kleber Hedens diyor ki şiir tarif edilebilseydi yüz tanımı Olmazdı. Bir tanımı olurdu. Peki biz burada ne yapacağız? Bizim de bir tanım yapmamız gerekiyor mu? illaki ki ee, gerekiyorsa bir şeyler söyleyebiliriz. Ama bu, bu da benim herhalde şahsi tanımım olacak. Ee, yani yüz tanımdan veya bin tanımdan bir, tane bir şey. tanesi olacak. Evet. Ee, şimdi şiiri önce etimolojik olarak e, incelediğimizde e, aslında şiirin e, ince kıl anlamına anlamına geldiğini söyleyebilirim. Hatta biraz daha ileri götüreyim. İki kıl arasındaki, iki saç kılı arasındaki inceliğin farkına varmak demektir. Şiir. Aslında şiirle alakalı olarak şuur, eşar, Çiğar. şiar, kök olarak aynı. Evet. Kelimeler. Kelimeleri de yine. Edilebilir. Fikredilebilir, söylenebilir. E, tür olarak baktığımızda klasik bir tanımı var tabii ki şiirin. E, nedir? E, hissiyatımızdan, duygularımızdan, gördüklerimizden, okuduklarımızdan e, uyaklı, işte anlamlı e, bir takım kelimeleri bir araya getirerek oluşturduğumuz bir dizgenin ismidir. Ya da e, edebi türün ismidir diyebiliriz. Ama bu benim şahsi fikrim. Bu tanım çok yetersiz kalır. Şimdi şiirin biraz tarihine baktığımız zaman ilk insanlardan bu yana şiirin var olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu adeta insanın ve sözün tarihiyle birdir. İnsanlık tarihiyle şiir tarihi. Birdir. Yani beraber. söz varsa şiir var. Şiir varsa söz var. Jean Jacques Rousseau bir kitabında şunu söylüyor, Dillerin Kökeni kitabında şunu söylüyor. Diyor ki, <gülüyor> ilk insanların konuştuğu şey zaten şiirdi. Peki bunu neden söylüyor? Şundan dolayı söylüyor. Çok ilginç bir şey değil mi hocam? Evet. Çok evet. ilginç yani ben de bunu öğrendiğimde acaba yani herkes şair miydi diye düşündüm. Ne diye düşündünüz? Herkes şairdi ha, o zaman. Yani, yani. yani. öyle Konuşan ya. Konuşan evet. herkes şairdi. Şu açıdan yaklaşıyor. Çünkü kelime dağırıcı o kadar azdı ki insanların dil olarak kullandığı kelime sayısı o kadar azdı ki o az kelime ile çok şey anlatıyorlardı. Şimdi şiirin bir tarafı da budur aslında. Yani az sözle çok şey söylemek. Ee, bu açıdan baktığımızda bir haklılık payı olabilir aslında. Evet. Yani Hayati Hocam sürekli değinir. Romanın bizde az olmasının sebebi de aslında bir taraftan budur değil mi hocam? Yani laf kalabalığı görülmüş. Lüzum görmemişler. Gevezelik saymışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İki mısra ile bu kadar derin anlamlar nakledebilen insan yüzlerce sayfalık romana niye tevessül etsin demiş Cemil Meriç Üstad. Nitekim roman için ilk çalışmalar bizde. Batılılaşma heyecanıyla eş zamanlı. Evet. Fatırlaşma ya başladığımızdan bu yana roman artık var. Tanzimat'ta falan. Tanzimat. Yani ilk roman diye Araba sevdası gösterilir. Etanzimat şairlerinden müelliflerinden Recaizade Mahmut Ekrem'indir. Ondan öncesine baktığınızda ise hemen hepsi şiirle demiş evet. ne diyecekse evet. bunun usullerini geliştirmiş forma dökmüş. Epey de sıkı kurallar. Evet. İçinde hareket etmiş. Her kelimeye hayattaki manasından farklı manalar yükleyerek bir metaforlar dünyası oluşturmuş. Manzun, mazmunlar alemi oluşturmuş. Hiçbir kelime şiirimizde üç boyutlu alemde kullandığımız mana ile görev almamış. Bambaşka bir anlama bürünmüş. Oradan hayata tekrar zenginleşmiş olarak iade edilmiş kelime. Biz şiir Haddesinden geçirmişiz yani evet. her şeyi. Belki bu noktada abarttığımız bile söylenebilir. 10 bin civarında olduğunu tahmin ettiğimiz divan şairi var. 6,5 asırlık hikayemizde. 10 bin divan şairi var hocam. 5 bin biliniyor zaten. Gözün önünde de ortaya çıkmamış olanlarla birlikte tahminle söylüyorum. Tabii bunu subjektif bir değerlendirmedir. Ama 10 bin civarında olduğunu... Görüyoruz. Yani e Kosova'da da bu çok büyük bir rakam, enteresan. Prizilende Suzi Ahmet Çelebi diye bir zaten evet, kabulüne gittik. Evet, bizim. evet. Yani 15 bin yanlış hatırlamıyorsam 15 bin 588 beytlik bir gazamet namlesi var. Evet. var. Doğru. Evet, Berlin'deymiş. Evet. 100 euro'dan PDF'ini veriyorlarmış canım. Yani ya. ben gördüm, direkt yani biraz Sırbistan'da da uzun süre kalmıştık. ...kabirin başında da Akdere'nin dibinde... Türbesi Biraz var değil mi orada? Türbesi, türbesi de var. Ziyaret ediliyor. Evet. Camisi de var. Biraz duygulanmıştık orada. Çok ciddi bir güzün kaplamıştı çünkü... ...Sırbistan'da hiç ezan sesi duymadık. Bir hafta kaldık, bir program vardı. Ardından oraya gelince... ...bir anda böyle ezanlar okunuyor, yeşil bir yer, deresi var, camiler falan. Vatana dönmüş gibi bambaşka bir atmosfere giriyor insan. Orada gördüm Süzahmet Çelebi 15 bin beytlik gazametname... Yani. Nasıl yazılabiliyor? Şok oldum da biz bu insanı neden bilmiyoruz? Yani işte mesele orada yani biz kendimizi tanımamak gibi bir özelliğimiz var. Gayret gösteriyoruz. Unutmaya bu, sanki. Bu da kötü bir şey değil değil mi hocam? Bu iyi bir şey yani şiirle meşgul olmak. Yani. Yani, yani kime yani. nasip olabilir? Zihni disipline eder. Evet. Yani bir sözü şiirle ifade edecekseniz klasik şiir bağlamında söylüyorum bunun kuralları var. Çok ciddi kurallar var. O kurallara uyacaksınız. Ben şunu kastetmiştim diyemezsiniz. Kelimelerin genel, yaygın, herkesçe bilinen anlamı var. Çağrışımları var. Vizin kaygısı var. Kafiye var. Evet. Efendim yani bu kadar sıkı kurallar içerisinde hem doğru hem güzel hem de taklit olmayıp nevi şahsına münhasır evet. Çok o, iyi bir disiplin <gülüyor> Olabilmek. Yani, ne demek eyler. ya? 6000 yani. beyt söylüyorsun aynı vezinde. Ee, bu kadar sıkı kurallar içinde. Ee, do, boğaz dokuz boğum Düşünerek söyle diyor ya işte onun zirvesi bu yani. Burada düşünce had safhada. Belki insanın üç türlü açlığına işaret etmenin yeridir. Bu şekilde söz söylemek için hem akıl devrede hem kalp. Hem sağlam düşünce, yere, sağlam basan, hikemi, didaktik düşünce tarzı, hem de yoğun bir his, yani hem akıl hem kalp. Şunu demek istiyorum, insanoğlunun mide acıkıyor, ekmek çorba lazım, anladık da. Evet. E kafası acıkıyor, bilgi istiyor, kalbi acıkıyor, inanç, feyiz, acıkıyor. Evet. istiyor, şevk. Bu azıcık nereden musun? gelecek? E nereden gelecek? İşte bizim şiirimiz bu ikisini birden, Hele böyle nabi gibi ustalar söz konusu olunca ikisini de doya doya, kana kana bulabileceğiniz eserlerle karşınıza çıkıyorlar. E şimdi bunun yokluğunu çekmiyor muyuz? Bunun ızdırabını yaşamıyor muyuz? E Valla günümüzde şiirle meşgul olan dostlarımızı incitmekten kaçınırım ama elbette hissediyoruz yani. Hocam çok özür dilerim tam burada şunu söyleyebilir miyim? <gülüyor> şimdi şiir ve şuur dedik. Evet. Acaba şiirsizlik şuursuzluk mudur? Vallahi birbirini besleyen iki canavar bu yani. <gülüyor> Değil mi? Tabii. Birinin olmadığı yerde öbürü de evet, oluyor. Der, belki de, şiirsizlik yani, de aynı zamandır. Tabii. Evet. Tabii ilkeler bütünü yani şiar arıyor, ayet ediyorsunuz. Şimdi şurada belki şu tanım sizin açtığınız yoldan iki adım daha gideyim yani. Cemil Meriç ne dedi? Romanlar. Cemil Meriç ne hayat hocam Cemil <gülüyor> Meriç <gülüyor> Romanlar. işte bizde ne zaman başladı ve niye başladı? Dişi bir toplumun, geveze bir toplumun eseridir falan diyor. Verdiği örnek de enteresandır. En büyük romancılardan biri olan Victor Hugo'nun başlıca üç eseri. Sefiller, efendim, deniz işçileri ve Notre Dame'ın Kamburu. Üçü de Şekvadır, şikayettir, isyandır. Hmm. Biri tabiattan, biri toplumdan, biri dinden. Hmm. Kilisede, engizisyondan çeken insanın feryadıdır. Yani üçünde tane şikayet var. E senin bize dönerek şikayet edeceğimiz bir şey yoktu ki niye olsun roman? Bizimkiler saadetin bülbülleriydi. Çıktılar, şakırdılar diyor. Evet. Şimdi çok enteresan bir tespit. Eyvallah. Yani. Hatta şöyle, şöyle diyor hocam. Şiir bir yaradır diyor Cemil Meriç. Roman bir ifşadır diyor. ha ama, ama diyor evet, evet. siz yarayı eştikçe o yara kanar. Evet. Aslında şiir budur. Yani bir yaradır. Bu da evet. çok doğru bir tespit ve çok güzel bir tespit bana göre. Romansa ifşadır diyor yani. Roman evet. bir ifşadır diyor. Bizim yani ifşa ifşa edecek, bir evet. edecek bir şeyimiz yok. İşşa edecek bir şeyimiz yok. Yani perdesiz bir ev sanki. Yani sır bırakmıyor. ızdırap yok. Hüzün yok. Hüzün yok. Ki insan hüzün demektir. Hüzün demektir. Evet. Peki o hüzünün kökeni ne? Niye hüzün? Yani ee, insan kendini tanırsa hüzün kaçınılmaz. Sen bezme elesten gelmişsin, kamuştuktan gelen ney gibi, bir nevez neyin hikayet, tüm hikayet mümkün et. İşte onu diyor. Ben kamışlıktan geldim işte, feryat ediyor falan. Niye? E sen İlahi iklimer ucu etmek için ervah açılır rengine yelken yelken derken Yahya Kemal e de aynı şeyi söylüyor. Evet, evet. Allah'a dost olmuşsun, onun aşkıyla ıı, aşık olmuşsun. Cennete de gideceksin. Yol istikamet o ama evet. dünya gurbetinde çiledesin. işte dediğiniz gibi Mevlana şikayetle başlıyor. Evet. Dinleneyden kim şikayet eder? Ayrılıklardan şikayet. şikayet ne hikayeti bu? O ızdırap işte. Bana diyor şerha şerha ezfirak Tabi Guym Şerhi derdi ihtiyaç yani yara lazım bana diyor yara bakın lazım, evet. güzel söylediniz iyi hatırlattınız yani yara ikinci beytinde Hazreti Mevdana'nın Mesnevi'de dediğini Cemil Meric nesre döküp bir daha ifade etmiş zaten bunlar hepsi aynı şeyi söylüyorlar aynı mektebin talebi aynı <gülüyor> hocam <gülüyor> aynı şeyi söylüyorlar bizim e, deniliyor ki hocam bizim e, Allah'ın İnsanın kalbine bahşettiği bir iltifattır, Bir bahşedir, bir hediyedir. Evet. Gerçekten öyle. Şeyi hatırladım hocam, hemen aklıma bir iki dize geldi. Hüzün ee, ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Evet. Bir, bir Yavuz sanırım. Evet. Evet. evet. Hüzün ki en ziyade yakışandır bize, bize, aynen de öyledir. Belki de en çok anladığımız. Böyle olunca, şiirin tanımında poetika... Diyoruz dedi her şair <gülüyor> bir tanım yapar. Üç ustayı zamanımıza çok yakın, üçü de 20. yüzyıldan, üç, üç, üç sevdiğim ismi hatırlıyorum burada. Rahmetli e, Abdurrahim Karakoç teblidir dedi. Şiir teblidir dedi. Hakikaten de o minvalde yazdı. Hı hı. Tebliğ etti yani. Necip Fazıl'ın buna sanki bir cevabı var gibi hayır. Şiir tebliğ değil, telkindir dedi. Telkin Hakikaten şiir telkin tadındadır. E Yahya Kemal'in dediği daha bir doğru gelir fakire, terennümdür diyor. Bülbül gibi terennüm eder. Ne tebliğ ne telkin, onun öyle bir vazifesi yok. Bülbül öterken dinliyorsun. Hocam sen kuş dilini mi biliyorsun ya? Hayır, e ne dinliyorsun abi? Anlamaya ihtiyaç duymadan hissediyorsun. Sana cennet anlatıyor. Bülbül. Sen de demek ki cenneti ben gördüm mü nereden bileyim. Görmedin sanma baban gördü ya. Baban Hazreti Adem Oralı sen cennetlisin <gülüyor> ya. Eyvah. Allah Allah. Nerelisin cennetliyim. Cennetli. Niye babam Oralı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> babam Oralı. Hocam, bu, hocam. Işte. bu yüzden değil mi yani. Şimdi gençler mesela özellikle divan edebiyatına. Evet. Yani dinliyor anlamıyor ama ya hocam diyor çok güzel bir şey diyor mükemmel bir şey ama hiç anlamıyorum ben. Onun ama hakikaten işte. güzel bir şey. Evet. Öğrenmeyi evet. oradan başlıyor. Tabi tabi. Yani, tabii. Tabii. yani e, hisseder insan. E, ruhun da hisseder. Evet. Bunu kendisi anlamlandıramayabilir, tanımlayamayabilir ilk, ilk anda. Ama işte o insanın ne olduğuyla ilgilidir. Nereden gelip nereye gittiğiyle evet. ilgilidir. Evet ve bir feryat biç. Mesela az şiir yazmış olmasına rağmen Cemil Meriç nasıl ifade etti bunu? Yıldızları koparmış fırtına, vatan bir gemidesin. Senden ne kalacak yarına? Kıyılardan imdat isteyen sesin. Ayda. Yani. Eyvah, eyvah. Adamın nesirle anlattıklarının işte mısırla şey şiirle özeti. Öte yandan 5 asır geriye gidiniz. Hayali bey şiire bir anlam yüklemiş. Poetikasına bak rahmetli. Hayali Bey bizim de yeraltı dünyasındaki büyük ustalardandır. <gülüyor> 1555 <gülüyor> vefatı. Fuzuli'den bir sene önce. O da İstanbul'da sarayda. Ee, bir libası lütfi sultani durur nazm-ı şerif. Bir libası lütfi sultani durur nazm-ı şerif. Ey hayali bu libası sanma kim herdun giyer. İlahi bir lütuftur Nazm-ı Şerif diyor şiir. Şiire Nazm-ı Şerif diyor ya. Yani Allah şerif, Allah. Nazm-ı Şerif bu da bambaşka bir <gülüyor> İlahi bir lütuftur. Öyle bir elbisedir ya. ki diyor sanma ki her alçak kişiye onu giydirirler. Yani şiiri nereye koyuyor? Ne Vahiden bir cüz derler değil mi efendim? Yani, öyle, yani. bir cüz böyle bir, bir ciheti var yani. Ee, şiiriyet. Hazreti Ali hatırlıyoruz. Radıyallahu anha. Çocuklarımıza şiir öğretin, dilleri tatlı olur. Kendisi de şiirleri var. Allah'a. Böyle nasihat var Bir hadiste hadi, hadi. bir hadiste hocam, şairin kalbi Allah'ın hazineleridir diye. Şairin kalbi Allah'ın hazinesi diye okumuştum. Yani şairin, kalbi kalbi Allah'ın hazinesidir. Allah hazinesidir. Biraz önce ortak tanıdığımızı güzelce hatırladığımız. Ömer Demir Bağıştad. Evet, Allah evet. selamet versin. Amin. Amin. Bize şunu söyledi. Benim de hocam da üniversiteden. Hocanız değil evet. mi? Benim de hocam. Yani. <gülüyor> Allah selamet versin. Cenab-ı Peygamber'in huzur şerifinde bir şair ismini hatırlayamadım. İyi dinleyemedik demek o anda da not almadık. Çağırıyor. Gelirken de övünerek geliyor. Sözün sultanı falan işte filanca yimi çağırdınız ya Rasulallah. Herkes donup kalıyor, Hz. Peygamber'in huzurunda biri övünüyor olacak işte evet. şeklinde. Hz. Peygamber bunu men etmiyorlar aleyhissalatü vesselam. İşte bu şairlerin bu övünmelerinin mehazıdır. E, kaynaktır evet. yani o öyle bir bir de bürde giydirdi değil mi şairi? Fasan evet, evet. bir sabit miydi? kasideyi i bürde. kaside -i bürde. Evet. bir hırka giydirdi. Evet. Yani e, sihir, e... Hatta onu öldüreceklerdi. Bekliyorlardı evet, camide. Evet. Sahabeler. Yani, Hocam o kadar tatlı giriyor ki. İçeriye girmek evet. istemiyorum. Gerçekten. Dediğiniz gibi hırkasını ona giydirdi. İşte, e, Hazirun sahabeler sevindiler buna. Evet. Hırkasını giydirdiği için. Bu bir aftır tabii ki. Bu bir kabullenmedir Hı. tabii ki. Yani şaire iltifat etmeyi de buradan öğrendi medeniyetimiz. Yani... <gülüyor> zaman zaman konuşulur. Sünnettir diye. yani hocam. <gülüyor> dediği konusu yapılır ya. <gülüyor> i̇şte padişah şöyle altın verdi de şöyle bilmem ya. O da burada tamam etti de. Şiir söyledi. bir bileyim yağcılık yaptı falan filan. Tabii 21. yüzyıldan böyle görülüyor tabii mevzu. Dışın, bu kadar dışından bakınca <gülüyor> öyle oluyor tabii ama öyle bir gelenek ki bu yani ona hoş davranıyor, onu iltifata boğuyor. Yani sponsorluk yapıyor. Yani Hamilik eski değişle. Bugün sanatçı sponsor ararken kızan laf eden yok. Ama evet. şaire Osmanlı Sarayı'nda iltifat edildiği <gülüyor> diye e, olur olmaz artık eksik laf konuşuluyor. E, çok yersiz. Abdülhamit Han'ın Avrupa'daki yazarlara, Victoria'ya birçok isme baş bağladığını biliyoruz ya. yani çok şey. Taltifleri ya. var. Evet. Yani sadece şiirlere, şaire, e, ülkedeki fikir adamlarına değil, yurt dışına da yani böyle evet. bir şey var. Artık şeye baktığımızda e, hocam e, yine biraz e, şiirin arkeolojisine dönersek hani biz bu toplum şiirle ağlar, şiirle güler, şiirle düğün yapar, e, şiirle eğlenir. Minne yani, başlar, başlar evet. Marşla devam eder. Devam eder. Şiir, bizim şiirle kullan. savaşır. Şiirle savaşır. Yani bizim nesil daha kundaktayken Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i şerifinden. O, orijinal adı Vesiletül Necatından dolayı Aruzu tanıyarak, evet. şiiri tanıyarak evet. gelir. Bu gelene kıymamalıdır Yani bizim gelenekten alacağımız dersi ihmal etmemiz büyük kabahattır. Evet. Büyük ihmalimiz vardır o noktada. Ne yaptık? Yerine ne koyduk? Ben bir şey görmüyorum azizim. Çocuğu askere gönderir, Mevlit okurduk, dinlerdik, herkes de öğrenirdi. Evet. Cenabı Peygamberi e anlatan nefis bir şiir. ...bize ait medeniyetimizin... ...bir ser levhası. E ne oldu da neyimizde şımardık da? <gülüyor> Hocam e, Karaman'dayım ben bir şahit olmuştum. 7-8 sene evvel bir düğünde... E, ...bir yaşından... ...83 yaşına kadar... ...her yaş için farklı... ...şiirler, e, beyt, böyle farklı bir beyt... ...okunuyordu ve baya da uzun sürüyordu. He. Bir tek orada gördüm. Yani, <gülüyor> Karaman'da. Karaman'da yani Karaman'dan izleyen varsa veya... ...bu meseleyi bilen varsa... 83... E, ...her yaşa 83 yaşına kadar, bir yaşından 83 yaşına kadar almış... ...o hayatta başına gelebilecek sıkıntıları... Ne kadar ...şiirleştirilmiş. Şey. Evet. E, böyle çok farklı bir şeydi. E, harbiden sihri helal dedim orada. E, yani böyle bir adeti vardı, düğünde okunmuştu. Evet. Çok hoşumuza gitmişti evet, hocam. Güzel isim verir, sihri helal. Yani şiir bu da... ...helalinden... Helalinden. <gülüyor> Helalinden. <gülüyor> <Eyvallah>. Helalinden. <Yani. gülüyor> Resmen kafayı buluyorsun. Evet, evet, evet. Tamam yani ya insan ona da ihtiyacı var. Ya insanın böyle bir haylaz tarafı var. Böyle bir kaçması kaçası geliyor bazen canım bir tarafa. Ya böyle hep üç boyutlu alem. hep böyle akıl matematik iki kereki bırak canım ya bir dakika ya insan bu ya. Ama hocam şiir biraz da taşmaktır zaten. Taşmaktır Taşmak lazım. Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim hudutta. Gözüm sekizinci renk ve dördüncü boyutta. Oh. Ne demek istiyor Recep Fazıl? <gülüyor> e, bu şeyleri zorluyor, evet. kapıları zorluyor yani. Çünkü sığmıyor insan. Sonsuza göre programlandığı için. Evet. Yani yaratılışı öyle. Evet. Sonsuzu özleyen bir yapıda yetmiyor bu dünya. Burası ona dar evet. geliyor. Yani, misafirlik de mı? Sıkılıyor acaba. misafirlikten. Fuzuli Üstad orada rûz hicrandır sevin ey mürgi canım kim bugün bu kafesten ben seni elbette azade eylerim. Sıkıldın değil mi diyor ey can kuşum şurada evet. diyor. Sana bir müjdem var diyor tahliyem de geliyor diyor az kaldı. <gülüyor> Kurbet'tedir Öyle, ama, ölümür, gurbettedir ama hocam normaldir yani. Kurbet'tedir. Hocam bu e, biraz sorulara yani hazırladığımız sorular var. Sadık kalayım mı muhabbet çok güzel e, hiç bozmak da istemiyorum. Cahile döneminde yani bir şiirin farklı bir konum var hocam. Yani e, bizim bu bu birikimi elde etmemize e, vesele olan diyelim. İşte İslam öncesinde Araplarda çok ciddi bir birikim var. E, sizden miydi başka bir üstaddan mıydı hocam? İki milleti Allah iki bin sene boyunca iki hususta e, talim etmiştir diyordu bir hocamız. E, Araplara lisan da Türkleri Türkler, cihatta böyle yani, gayrette savaşta. Kur'an-ı Kerim'i Arapça gönderdi, Türküde ordusu yaptı. Eyvallah hocam. Ben demedim ama kim ise doğru demiş. Eyvallah evet. böyle bir tespit vardı. Evet. Binlerce yıllık bir eğitimle gelinen nokta bu. Kemal'e geliyor Arapça, zirveye geliyor, Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Evet. Mana yükünü taşıyacak başka bir lisan da yok. Bu Arapçanın üstlenebileceği. Evet. Yani şerden hayır doğuyor. Eyvallah. Her türlü kötülüğü yapıyor. Cahiliye dönemi, Arap toplumu. Zulüm de zirvede ama lisan mükemmel. Lisan mükemmel. Ve onun da işte seba-i muallaka, yedi askı şairleri, evet. birbirinden üstün sihir gibi sözler söylüyorlar. Ve Allahu Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'i inzal buyuruyor. Evet. Hepsi lalu ebkem kalıyorlar, evet. dolup kalıyorlar. Evet. Yani zirvede olan anlar bir de bunu yani, lisanda, evet. edebiyatta. Tam da sual buydu, yani evet. evet. Kabe yasılan şiirler. Muallakat-ı seba, yedi askı. Yedi askı, askı. seba-i muallaka. Evet. Er Rahman Suresi nazır Abdullah bin Mesud Hazretlerini gönderiyor o yarışmaya Cenab-ı Peygamber. Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahmanu allama'l-Kur'an, halaka'l-insana alim al bayan Donup kalıyorlar. İptal ediyorlar. Ya <gülüyor> bitti artık ya üstü yok diyorlar, anlıyorlar. Sözden anlayan, sözün anlayan o noktada bir icma hasıl olmuş. Herkesin bildiği bir Zevk hasıl olmuşsa bu mümkün. Yani hmm. bugünlerde bizim bir nakısemizde o güzel sözü ol, güzel olmayandan ayırt edemiyoruz pek. Evet. Yani o farkına varmıyoruz tadının. Halbuki güzel söz, hikmetli söz insanı birazcık o inceliği, incelik dediniz ya ince, hakikaten evet. bu ince bir iş yani. İnceliktir. Aslında şiir inceliktir dese, sözü uzatmasa Hazreti Yunus Emre değil, mi? değil mi? <gülüyor> de şey. Ömer evet. Turan Bey geçen de söyledi. İnce insanlıktır, Müslümanlık. İnce Müslümanlıktır, Ehli Tarik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ehli Tarik olma, tarikat tesavvuf demişti. Hocam bu dönemle ilgili, yani cahiliye dönemi diyoruz, cahiliye şiiri diyoruz. Aslında baktığımızda, yani İslamiyet'ten sonra, bütün o dönem yazılan şiirlerin derlendiğini bir araya getirildiğini görüyoruz. Yani şöyle düşünülüyor sanki e, dışarıdan yüzeysel düşündüğünüzde e, yani İslamiyet geldi Kur'an nazil oldu. işte o şiirler gereksizdir. Hepsi çöpe atılsın. Yoo. Hepsi unutulsun ya, diye bir şey yoktur. Cahili dönemi şiirleri de tabi ki İslamiyet'ten sonra, sonra da e, tabii ki kullanılıyor. Çünkü bunların Arap tarihi Arap lugatı Kur'an-ı Kerim'in tercümezinde, şerhinde kullanılıyor. E, belge değeri var tabii ki. Ya Ayasofya'yı yıkmadı ki gelince Osmanlı. Karşısına Süleyman evet. Sultanahmet'i yaptı. Evet. Evet. Yani yıkmak değil mesele. Evet. İnkılap değil, tekamül diyorsun. Tabii, tabii. Yani fetihle işgal arasında o fark var işte. Büyük bir şey de vardı hocam. Yani cahiliye şiirlerinin icra edildiği ortamlar vardı yani bu panayırlar düzenlenirdi Arap toplumunda işte özellikle hac döneminde büyük bir şey dönüyor bir ticaret dönüyor işte kar vesaire para her neyse çünkü toplum bununla geçiniyor ama bu neyle oluyor şiirle oluyor Tabii. çünkü bütün şairler o panayırlarda ki sadece Mekke'de değil Arabistan'ın muhtelif yerlerinde panayırlar düzenleniyor şiirler okunuyor şiir yarışmaları düzenleniyor işte seçilen şiirler e, Kabe'nin duvarına asılıyor ve bir yıl boyunca orada kalıyor. Hatta bu şiirler altın suyuyla falan yazılıyor. Değil mi hocam yanlış bilmiyorsam? Eyvallah. Bununla ilgili bir anı e, hücum etti hocam Zihne. Çok kısa geçeyim bunu. Süleyman Arif Emre var. Eski. Çok iyi tanırım üstadımı. Şiirlerini okuma lütfunda bulundu, gelip tanışma lütfunda bulundu. Eyvallah hocam, biz Geldi. de sık sık ziyaret ederiz. Şu, şu anda biraz evet. rahatsız. Allah Doğalık hayırlar versin efendim. Evet. E, şifa yaz edelim Burada. buradan. E, Necip Fazıl Üstad'la böyle gösterilmiş şiirlerini, Üstad'a Süleyman Ali Efendi. E, Süleyman Hoca'ya demiş ki Necip Fazıl Üstad, bu demiş bak yedi seviyedir şiirler, bu demiş ikinci seviye senin şiirler. <gülüyor> <gülüyor> fazla da bir şey beğendirmek. Birader olacak iş mi? ya? Yani. Hocam gencin biri çok azitlerim. Estağfurullah. Gencin biri şiir yazmış da ona uzatmış hocam bir şiirlere bakar mısınız? O da şöyle göz ucuyla bakmış. Demiş ki evlat bir daha şiir yazma lütfen. Ya, ya Kemal'e getirmiş bir hevesli delikanlı. Şiirlerinin bir kısmını okumuş, bir kısmına devam edecekken hangilerini beğenirdiniz üstat diyecek olmuş. Okumadıklarını demiş. <gülüyor> <gülüyor> o, o dönem şairlerinden, evet. cahiliye dönemi şairlerinden birisi sizce malum Kus bin Sa'ide. <gülüyor> Cenab-ı Peygamber onu övdü aleyhissalatü vesselam. Tek başına bir ümmet olarak haşrolunmasını ümit ederim buyurdular. Onun meşhur bir hutbesi vardır ki Arap edebiyatının zirvesi kabul edilir. Ukaz panayırında evet. okudu bir deve üstünde gayet yaşlı bir kimse olarak Kus bin Sa'ide el İyadi. Okurken bir iset yok. Cenabı Peygamberin peygamberliği henüz kendisine bildirilmedi. Ee, genç, yanında Ebubekir Sıddık da var. O da genç, iki arkadaş dinliyorlar. Uzun bir hutbedir. İçinde iki cümle. Mali erannasa yezhabuna ve la yerciun. Efendim, eradu bil mukame ve ekamu. Eee, هنالك فناموا. Emturu ke هنالك فناموا. Mana şu? Bana ne oluyor ki? Gidiyorlar görüyorum insanları ve dönmüyorlar. Gittikleri yerden çok mu memnunlar? Yoksa uykuya vardılar da dönemiyorlar mı? <gülüyor> Bu cümlenin öncesinde ve sonrasında bir peygamber geliyor. Ona yetişenler iman etsin. Açık ibareler var yani. Açık üstünüze güneşi evet. geldi diyor, hayırlı din, son din geldi, geliyor diyor falan. Onu hatırlıyor ileride Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. bin Saide'nin hutbesini hatırlayan var mı diye soruyor Eshab-ı Kiram'a. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri emrederseniz okurum efendim diyorlar ve hmm. baştan sona ezberden okuyorlar. allah Ekber. Demin okuduğum kısımda bana ne oluyor ki insanlar gidiyor görüyorum ve gelmiyorlar. ...rahatlar, hmm. memnunlar mı oradan, çok mu razılar... ...yoksa uykuda da dönemiyorlar mı? Ahireti düşündürten... Evet. ...ürpertici cümleler... ...Yahya Kemal'de <gülüyor> şu şekle büründü... ...ve karşımıza çıktı. Bir çok Sessizgi gidenin var. her birinin... <gülüyor> ...birçok seneler geçti... geçti dönem, ...dönem yok seferinden. Yok. E. Hocam bununla ilgili... Vay, vay, ...bir vay. şeyi hatırladım. İzninizle. Lebit ve o dönemin büyük şairi... Lebit, Lebit evet. evet. Şimdi cahiliye dönemi şairidir ama az sayıda o dönem şairi de inanmıştır. Yani Müslüman olmuştur. Lebid bunlardan biridir. Hatta Müslüman olduktan sonra da şiir yazmaya devam ediyor kısmen. Onun da bu meyanda belki değerlendirilebilecek bir güzel bir beyti var. Le kulli jididen lezzeğir enni vejettu jidid al mafteğir lezizen. Allah. Ölümden bahsediyor. Evet. Yani. Her şey. Ben her şeyin yenisini sevdim. Severim, sevdim. Evet. Evet. Ama ben ölümün yenisini asla sevmedim. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Şimdi evet. o dönem şairlerinin birçoğu yani cahiliye dönemiş şairlerin birçoğu mesela Allah'tan söz eder, peygamberden söz eder, ahiretten söz eder, cinlerden söz eder. Yani, yani de cahiliyede de yani İslamiyet öncesinde de tabii ki tabii ki yani putperestirler. Hı hı. yani o zaman biliyoruz zaten putperest bir toplum var. Kabe'nin içi put dolu, büyük putlar var işte Latmanat, Uzza vesaire hı. ama küçük küçük hemen hemen her yerde de her evde de putlar vardır. Böyle bir toplum. Allah inanıyorlar bunlar bizim. İnanıyorlar tabii. Ki. Evet, inanıyorlar. dolayısıyla birçok şair yine bu İslami temel kavramları kullanıyorlar. Şöyle bir şey de var hocam yani Kur'an-ı Kerim bu toplumun İçine nazil oldu. Yani evet. ayetler o şartlar içinde indi. Nas'tan yani, biri olması zaten evet. Çünkü e, İslamiyet e, olmadan önce de yani Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce de hanif dinler vardı tabii, Arabistan'da. Evet, tabii. E, yani mecusilik vardı, Hristiyanlık vardı, Yahudilik vardı. Bu insanlar inanıyorlardı ama tabii ki tahrif olmuş evet. bir şekilde vesaire Hocam sahabelerden divan olanlar var. Bir Konuşmuştuk daha önce ama. E, şöyle... Hocam e, ben Hazreti Ali'nin divanının olduğunu duydum, görmedim ama duydum. duydum. Evet, e, fakat kaynaklarda işte e, Şiilerin bunu kabul ettiği tamamıyla Hazreti Ali'nin divanının olduğu, buna kesin <gülüyor> inanıldığı söylenir. Ama e, bir takım Sünni anlayışların bunu kabul etmediği de geçer. Tabi ben de bu konuda çok emin değilim. Bir malumatım evet. yoktur. O Hazreti Ayşen'in falan şiirlerini biliyoruz. Evet. Şiirleri olduğunu biliyoruz. Biri ezberden gelmiş günümüze kadar gelenekle yani neydi o işte hatırlarsınız. Ee, Hazreti Yusuf fısasına ha, dair. Ama evet. şi şiir de o dönemde hocam e, önemli. Yani İslami dönemde de önemli. Çünkü bunun 3 safhasından söz edilir. Yani, e, ayetler nazil olduğunda Kimse şiir yazmaz ve söylemez. E, savaş döneminde işte bu e, müşriklerin şairlerine karşı Müslüman şairler, hicivler yazarlar. Cevap verirler ama e, kurtuluş olduktan sonra savaş bittikten sonra normal dönemde artık e, İslamiyet'te de yani bu İslami toplumda da, Müslüman toplumda da şiir asıl yerini bulur. Şairler artık yazmaya başlarlar. Peki neyi yazıyorlar? İşte dini ahkamları güzel ahlakı, iyiliği, güzelliği vesaire hep yazıyorlar. yazıyorlar ya bir eğitim metodu haline geliyor galiba. Evet. Artık arayış değil. Bulmuş olanın saadeti terennümü. Evet. Şiirin yani. etkisi orada da görülüyor. Tabii görülüyor. Yani nice öyle. örnekler var. Son zamanlarımıza kadar gelmiş. Evet. Yani birçok örnek hatırlıyoruz. Ee, Diyarbakırlı Said Paşa'nın uzun manzumesi, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Yozgatlı Fenli'nin, Şair Nabi'nin, Şeyh Galip'in, Alvarlı Efe Hazretleri, Ziya Paşa'nın Paşa benzer meyanda yani bu hatırladıklarım yani hayat prensiplerini böyle derli toplu bir manzumeyle ortaya koyma biçiminde e, altı örneği hemen zikretmek mümkün. E, bu tabi şeyimizde, medeniyet tarihimizde, şiir tarihimizde özel bir yere sahip kalıcı olmuş. Mesnevi Şerif o ayrı bir yer işgal eder abi 900 yıldan beri yaşayan bir eserden bahsediyoruz. Yahya Kemal'in de değil mi hocam o ifade? Yani bu fetihler nasıl oldu? Ha. Pilav yerek vermesine bok yarak diye. Gayet. Yani üzerinde çok tecrit edilmesi gerekiyor <gülüyor> şey hocam. <gülüyor> Gayet Şahın Akhşebent Hazretleri de benzer bir cevap ver muhtemelen ondan esinlendi rahmetli şair. Bu kemali nasıl buldunuz diye sorduklarında bu iş pilavla olur buyurmuşlardı. Veciz bir cevaptı ama o ne, şu şekilde tefsir olundu talebelerince. Helal lokma bir, yemede içmede itidali gözetmek iki, yolumuzun esası bu ikisidir diyor. Pilavdan kasıt? Pilavdan kasıt o. Yani Olur. pirinç yedin diye bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> helal, helal yemek bir, veya bulgur, helal yemek bir. İkincisi de yemede içmede itidali gözetmek. Yani riyazet açlıkla değil de e, helali gözeterek yeteri kadar iyi fazlasından sakınmaktır yolumuzun esası diye kendi yolunu da de yolunda izah ediyor o vesileyle. Evet. Eyvallah hocam. Bir kısa aramız var. Tamam. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın değerli izleyenler. Şiiri konuşuyoruz. Şiirin farklı farklı deryalarına dalmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara aranlarından buradayız. Değerli izleyenler kısa haber birlikteyiz. Şiiri konuşmaya devam ediyoruz. Haddimiz olmadan. Yani Hocamlarımı tenzih ederek. Sağ olun. E, hocam Şuvara suresinde e, meşhur bir e, sürekli şairlerin de üzerinde durduğu bir, bir, iyi bildiği bir ayeti kerime var. Şairlere gelince onlara da yoldan sapmışlar uyar diye bir ayeti kerime var. E, şimdi buna rağmen ee, Çayları övüyoruz mı? akşam akşam. <gülüyor> Onun meşruiyet sahası nedir? <gülüyor> i̇şte hani... Hocam sahanızdayız. Ama biz de kurtarın yani. Hibana <gülüyor> <Yani, gülüyor> olan sahabiler görüyoruz. Evet. Hazreti Peygamber'in övdüğü şairler görüyoruz. Ama böyle bir ayet-i kerim ama Doğru, ayet kerim <gülüyor> bu, iş iş etnik, bu işin hikmeti ne olacak? Sen evet. bana mı sordunuz? <gülüyor> evet. yani, ama hocam burada ne, ne yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> hocam artık? Doğru da muhatabısınız o zaman. Yani, yani şükür ederim. Bizi kurtarın bu suralarda. Tamam sualde. hocam dilim ne kadar döner bilmiyorum ama keşke ayetin devamını da okusaydınız kurtarmış olurduk hepsini. Ha, öyle mi? Estağfurullah hocam şairler. Ne yani abi, evet, der. şairler doğru yani şu ara süresinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, dört altı, dört altı dört yerde yerlerde, yanlış hatırlamıyorsam hocam ben yani zihnin yanıltmıyorsa şairlerden söz edilir. Hı -hı. Müstakil bir surenin ismi de zaten şu aradır. Şairler Hı -hı. suresidir. Evet. evet şairlerle ilgili yani kötü diyebileceğimiz lanetlenmiş diyebileceğimiz ayetler var. Bir tanesini siz zaten okudunuz. Hı -hı. Ama şu ara süresinde o ayetin devamında diyor ki yani inananlar müstesna evet. ben tabii bir şey değilim yani bir Hafızdayım. hafız değil <gülüyor> ama bu kadar videoyu evet. okuduklarımdan ve öğrendiklerimden ama istisna Do var yani istisna yani. evet dolayısıyla orası kurtarıyor sonrasındaki inananlar müstesna ayeti de bunun bir taraftan devamı yani devamlı kurtarıcıdır yani <gülüyor> yoksa Eyvallah. yoksa biz şimdi burada konuşamazdık herhalde <gülüyor> yani şiiri mutlattı şairi ödemezdik evet. evet. dolayısıyla şimdi şiirin yani iyisi var veya kötüsü var şu anlamda söylüyorum. Yani cahiliye şairleri neden lanetlendi? Çünkü kötü söylediler. cahiliye şairleri kötü söylediler. Yani Çünkü cahiliye şairleri insan olduklarını belki unuttular. Biraz da bununla ilgili. Kötüyü biraz atsak hocam. Yani, yani o dönemin cahiliye döneminin yaşam biçimi ortada. Evet. Yani haksızlık, zulüm, işte kızları diri diri gömme, e, sapıklıklar, sapıklıklar yani gayri insani tüm adetleri ya, övüyorlar. Adetleri övüyorlar tabii ki. E, övmelerinin ötesinde bunları dinleyen e, ve bunlardan kahinlik bekleyen ve bunları önder gören, bunlara inanan kitleler var. Bu şiire Şimdi, göre kızları gömlüğünden dolayı e, övülen bir adama bakarak kızını gömen hı hı. gömen etkilenen bir İnsanlar toplum var. var. Bir toplum var. Tabii ki bugünün medyası gibi yani şey şairin etkisi yani, yani göllendirici yani, algı oluşturucu. Hı. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'in işte e, muhtelif ayetlerinde böyle şiddetle bunlara karşı çıkmasının sebebi budur. Çünkü bir biz savaştasınız yani. Hı hı. Savaş dediğim bu bir zihniyet savaşıdır bir anlayış savaşıdır. O anlayışı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani bu kadar sert olması normaldir. E tabii ki e, dediğimiz gibi e, İslami dönemde şiir yazan şairler var. Aynı silah, evet. Hayırda evet. da kullanılabilir. Hayırda da kullanılabilir. Yani o Yok, anlamda söylediğim. Gibi, gibi. O anlamda söylüyorum. Yani şiirin iyisi var, şiirin kötüsü var. Hatta, i̇yi galiba hadis-i şerifte öyle değil mi? Güzel, i̇yisi iyi, kötüsü kötü olan bir şeydir şiir, şiirde evet. hikmet vardır. Şiirde. şiirde hikmet vardır. Özellikle e, şiir yazan Müslüman şairler, inanmış şairler buna dayanıyorlar. Yani şiirin kimisinde hikmet vardır. Anlayışına sığınarak şiir e, yazıyorlar. Fakat Eyvallah. verdiğiniz işaretten abartmamak gereğini anlamak mümkün. Eyvallah. Abartmamak. Eyvallah. Şimdi Eyvallah. Burada neyi kastediyorum? Şimdi genç hevesli, çok karşılaşıyorum. Programlarımızı falan dinliyor, okuyor. Başka arkadaşlarımızdan, hocalardan etkileniyor. Ş Şairliğe heves ediyor. Şiirle dalıyor. Ve her şeyi şiirden arıyor. Şimdi temel bilgilere vakıf olmadan, yani şiir bir öğrenme sahne değil. Bilmediğini öğreneceği yer değil yani. Öğrendikten sonra terennüm edeceğin bir saha o. Üstünün cilası yani. Üstünün cilası. Yani değil mi hali bilmiyorsan, <gülüyor> abi, abi, abi. <gülüyor> Haberini yoksa, gence bunu vermediyse, e, şiirden öğrenmeye kalkar. Muhtemelen de yanlış öğrenir. Çünkü rumuzlu bir ifade, pulu bir saha, dumanlı bir alan orası. E, yani e, yavrum sen önce bir 32 partadan bir başlayalım. Bir <gülüyor> <Yani sizinle. gülüyor> şeyi bilmese hocam, yani tam e, yeri geldi örnek, Mesela, e, tevmi abdestini bilmese... Başmacı mübarek kalemi ee, ruhu zemine... Pak etmezdi kimseye aklede. Nasıl yani. anlamlandıracak? Şimdi, bir, bir şey anlamaz mı o? anlamayacak. Tabi. O temel bir bir de bu, görüyoruz ki bu, bu şekilde didaktik öğretici işte gelişim manifestosu mahiyetindeki uzun manzumeleri yazanlar kendileri çok sağlam bir din eğitiminden geçmiş insanlar. Bakıyorsunuz çok sağlam bir birikim var ya. Kimi müderris, kimi ehli tarih. Yani rahleden geçmişler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ondan sonra terennüm etmişler. İşte o dengeyi kaçırmamak bile gereğini buradan anlayabiliriz. Yani mezumluğu farz olan bilgiye edinmeden şi şiire bakıp ben şiirde şöyle gördüm derse onu ancak ölelere inanır. Ee, e, hayat hocam ehli keramet diye kim geliyor şu an? Sıradaki soruyu cevaplamış oldu öyle. Bazen <gülüyor> keramet tabi göstermez, bazen göstermek icabı. Ama aramızda kalsın yahu. Eyvallah. Teşekkürler. Hocam şey var mesela bir de Az önce yani şiirin nasıl eğitim usulü haline geldiğini yani şu anda Hayat Hocam ya biraz az çok bildiğimizden bize mi ondan dolayı geliyor bilmiyorum ama yani akayt öğretiyor şiirli aslında. Evet. Yani bu ben bunu ilan etmiyorum hiç ama hı hı. Yani, tanımlamanız doğru. O yolla ya insanımıza merhamet lazım Aziz. Yani benim çıkış noktamı itiraf ettireceksiniz bana. Estağfurullah. Bunu <gülüyor> Merhamet lazım insanımıza. Ama bunu duymaktan haz doyarız hocam. Zulmettik ya insanımıza ya. Ben lisede konferansa giriyorum da genellikle giriş şöyle oluyor. Çocuklar bizi bağışlayın. Hakkınızı bize helal edin. Söz öyle başlayalım. Biz size emaneti taşıyamadık. Getiremedik. Ondan sonra da sizin halinizden şikayet etme hatasına düştük. Ben etmiyorum şahsen ya. Ne şikayeti ya? Söyledik de anlamadınız mı? Gençlerimize biz aktardık da almadılar mı? Ya aktaramadık işte ya. Bizim kabahatimiz. Evet, evet, yani doğru. eteğimizdeki taşı dökelim. Allah Allah. Bir de şöyle yaşadığımız halet şu. Yani psikolojik bakım, sosyo-psikolojik bakımdan da bir sıkıntı var. Liseye gittim daha 3 gün önce. Çocuklar 16-17 yaşında. Tamam. Bakıyorum bunlarla şimdi işte ortak dili bulmak için... Epey bir uğraştık ama bulduk sonunda hamdolsun. Bu hangi kelimeyi bilir bu çocuk? Hangi <gülüyor> kelimeyi bilir? Nasıl anlar? Hangi üslup ona Amer Soğuk ne vali? Amerikan esprilerine gülmeye alışmış çocuk. O çocuğa sen yeni bir dünyadan kapar alacaksın. Kolay değil tabi. Öğretmeni kolayca anlayıverdi eksik olmasın. Allah selamet versin. Çok etkilendi. Gördüm hanım kız da öğretmende. Çocukları ona emanet ettim. Başını üstün hocam dedi gayet güzel. Onlara tercüme edecek yani. Falan. Sonra aklıma geldi o öğretmen hanım kızla aramızdaki nesil farkı, babasını sordum babası benim evladım yaşında, Aa, hmm. çocuğun değil öğretmeninin babası. Yani benden sonraki neslin çocuğu öğretmen olmuş, onun öğrencileriyle ben dört nesil karşı karşıya ortak dili arıyoruz. Bu ne istiyor? Şefkat istiyor, incelik istiyor, şiir tam da budur işte metodolojisine boğmak, yok efendim tekniğine boğmak. Çocuklar şu vezin Kesinlikle böyle bu bunu diyor bilmem ne diyor. Şair şu zamanda öldü doğdu. Ya bırak Allah'ın seversen ya. Bırak ya bir dakika ya. O vesileyle insanoğlunun güzel söz duyuyor. Yani nasıl güzel renk görünce etkileniyor. Güzel bir lezzet diline deyince bir halet değişiyor. Onun bir gibi. Rayhası oluyor bu. O Rayhası oluyor. Kokularla uçmuyor. Mu? Koku bana sorarsanız ruhani bir şey bu koku ya. Yani bu fizikçiler ne diyor bilmiyorum ama. Yani kokularla nerelere gidiyoruz yani. Eyvallah. Sesler de öyle, sözler de öyle. O kadar kıymetli ki ses ve söz, ama peygamber geldi, sağır peygamber gelmedi. Evet, evet. Söz bu kadar mühim yani. Evet. nev diye başladı Hazreti evet. Mevla'na. Boşuna değil, dinle diyor yani. E, Kur'an-ı Kerim oku demişti, o da dinledi. Dinle dedi. Diyor Medeniyetimizi yani. bu ikisi üstüne inşa ettik. Evet. Yani, i̇kra diyen Kur'an, Bişnev diyen mesnevi ...imparatorluklar tesis ettik. Ah. Halen de onun devamı yani. olarak yaşıyoruz yani. O halde sözde, söz kurtarıcı, söz şifa, söz panzehir. Mesela sunum, takdim. O çocuğun da haline uygun getirebilme. Bu yumuşaklık ister, incelik ister, şefkat ister, gözyaşı ister. Ha, bir çocuğa bir şiir okuyacaksan... 40 kere bunu kendin okuyup bir kere e, ezmiş olmalısın. İmam-ı gibi... 40 gün yemediği şeyi yasaklayamıyor. Önce evet, bir yapıyor evet. ondan sonra yani. Evet. Çocuk buradan açıldı. Şimdi merakla sordu. Hocam buradan nasıl ilerler? Ha işte dur şimdi yarın. Bu şu demek işte. İlk adım şu. Web sayfamda koydum dedim şu iki kitap vasiyetimdir <gülüyor> Çocuklara da şey geliyor vasiyet. Ne vasiyet nereden çıkıyor? Valkuris'i de geçen o hastaneden zor döndüm. Çocuklar tabii vasiyet yani. Ne yapayım yani? Doktor dedi zaten bana vasiyetini yaz dedi. E Allah Niye dedi hocam? Vasiyetsiz Tabi, ölenler dedi, ya. kabir hayatında konuşamıyorlarmış dedi, kalp doktorunu karıştırıyor sahaya bak, e sana ne dedim bundan konuşamazsam, benim için mesele değil ama sen konuşmamaya dayanamazsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geviz ediyor adam bizi de Estağfurullah. E, bu sayede yani şiirin böyle bir misyonu var, zaten şairler böyle kullanmış. Yani e. biraz farklı biçim ama Fark nerede? Hedef kitlenin bildiği ortak dil üzerinden bir rahatlığı hocam, var. Hocam arz, arz ve talep meselesi. Arz ve talep aslında. meselesi. Arz edeceksiniz ki talep olsun. Yani gerçekten. aminle bu. Ee, hocam çok yine kafama takılan meselelerden bir şey var. Harekatlarda böyle e, silsile vardır. Evet. Şimdi Osmanlı'da çok sevdiğim bir e, ifadesi vardır. Hal-i sari der, hal sirayet eder. Hal sirayet yani, eder. Yani hal ile öğreten insanlar vardır. Tabii. Hiçbir şey söylemeden. Hani tebliğden önce temsil gelir dermiş eskiler. Hı hı. Ee, hakikaten böyle temsille, hal ile <gülüyor> öğretenler vardır. Ve tarikatlarda belli bir silsile var. Şimdi şairler illa ki kendilerinden önceki şairlerle e, hemhal oluyorlar. Onlardan etkileniyorlar. Evet hatta. Halleri Usta sirayet ediyor aslında. ama evet. tarikatlardaki gibi yani Baki'nin ustası şudur. Fuzul'ün ustası şudur. Taşlıcalı Yahya'nın ustası şudur diyebileceğimiz böyle bir silsile veya bir etkileşim bir şey var mı? Ya o şekilde söz etmek mümkün değil tabii. Yani tarikattaki ciddiyet <gülüyor> ve meşruiyet anlamında söz etmek mümkün değil. Lazım da değil. <gülüyor> Ama her şair elbette kendisinden önce gelenlerden biri veya birkaçından hem etkilendi hem öğrendi. hiçti yetişti. Bu kaçınılmaz bir. Hattatlar da öyle değil mi? Aha. Yani bir önceki hattatın geldiği yere baktı. Oradan devam etti. Yani her sahada... Her fende geçerli olduğu üzere burada da öyle ama tarikatteki gibi bir meşruiyet manasında e, duymadım yani öyle bu, bu şekilde. Şairler genellikte e, İsmet Hocam tenziyetiyorum <gülüyor> biraz. Yani, Megalomon mu bu? E, megalomondan ziyade böyle e, enaniyet yani, mi, yakışır, dilim var mı aslında yakıştırmıyor yani benim gibisi yok der yani <gülüyor> ağızdan eder ya. Yani. Şimdi e, üstadı olsa bile benim üstadım budur diyenler var mı hocam? Yok hocam ben kendimi şair olarak nitelendirmiyorum ama ha, siz e, oraya öyle yazmışsınız. E, e, estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah hocam. Yani İsmet hocam <gülüyor> kitabı da şöyle göstermiş olalım. Şey, e, yani lal yeri geldi İsmet hocam da yani şair değilim diyor ama yani teşekkür etmiş bir eserim var yani sonuçta. Bugüne kadar rastladığım sorularınıza cevap olarak Necati Bey merhumun üstad kabul ettiğini Efendim, Nefi'nin bakiyi açık açık Üstad Pir telakki ettiğini kabul ettiğini belki hatırlayamadığım birkaç örnek daha olabilir ama genel olarak şair kendini öne çıkarır. Bu biraz da nükteli bir yaklaşım biçimidir. Hayranı olduğunu bal gibi biliyoruz. Hayali Bey'in zatiyye. Hayra bal gibi. Yaptığı tahmisten belli. Yani ona onu da çok takdir etmese öyle bir şey olmazdı. Ama sorulduğunda zatiyye şu cevabı veriyor, o mu? Şiiri görse, yenecek bir şey sanır o. <gülüyor> <gülüyor> o artık işin mizah olduğu belli yani. Yoksa e, usta, İzahtan var kabul etsen ne etmesen ne, huzulü ister et ister etme kim bilmiyor evet, yani. Herkes bilir, bazıları doğrudan etkilenmiştir <gülüyor> adını koyar. Mesela Hazık Mehmet çok sevdiğim bir şairdir, Erzurum müftüsü. Hazık Mehmet Üstadım, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Farsça <gülüyor> hocası. Ee, maalesef az tanındı ama çok güzel, üstün bir şair. Nabi'nin tal talebesi olduğunu, kendisinin ikinci Nabi sayılması lazım geldiğini açıkça ifade etmekten çekinmemiştir. O yok da değil yani. Mesela Necati Bey dedim ya, şeyhi, üstadı kabul ediyor. Öte yandan kendisinden 15-20 yaş kadar büyük olan merhum Ahmet Paşa'yı da üstadım diye anıyor çekinmeden. Yani bu iş o kadar da öyle pek de öyle değil yani. Ustasını inkar eden yok yani. Aşık Veysel evet, evet. demedi mi? Ben gidersem sazım, sen kal dünyada evet. falan diyor da sazına vasiyet ediyor. <gülüyor> ben babamı sen ustanı unutma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam şöyle bir ilavede bulunmak istiyorum izninizle. Şimdi bu e, okul nitemi, nitelemesi yapıyoruz. E, şu, kendiliğinden oluşmuş bir gelenek var zaten. O da şöyle şimdi Osmanlı zihniyet dünyasına etki etmiş çok önemli şahsiyetler var. Bir tanesi İbni Arabi'dir. Mesela şiir hı hı. anlamında söylüyorum. Din, dini anlamında da söylüyorum. Evet. Bir tanesi Mevlana'dır. Bir tanesi Yunus Emre'dir. Yani hafızdır dediğiniz gibi. Dolayısıyla bunlar kendiliğinden zaten öğretmen olarak sanki hoca olarak, sanki eğitmen olarak kabul edilmiştir. Yani bu kendiliğinden oluşmuş bir şey. Çünkü tasavvuf şiirimize baktığımızda bunu görüyoruz. Yani 13. yüzyılda yazılmış şiirle 18. yüzyılda söylenen şiir arasında pek bir fark görmüyorsunuz. Bu bir silsiledir işte. Bir bir tamam, oradan alayım. Ee, sözü balla keserek. Ee, Hayat Hocam'ın çok ilginç, daha doğrusu tespit Hayat Hocam'ın değildi ama e, sizin zikrettiğiniz bir meseleydi galiba. Ee, Yahya Kemal'i evet. bir numaralı şair olarak kabul evet. eden Yılmaz Öztuna. Yılmaz Öztü'na idi galiba evet. değil mi hocam? Yani bu bin yıllık şiire taşterileri derileri, tahmisileri, eklemeleri var, ilaveleri var. Ee, bunu nasıl yapıyor hocam yani bin sene öncesinden veya 900 e, sene öncesinden nasıl bir eğitimden geçiyor? Bundan birkaç örnek alsak mesela şiirlerinin farkı görmek var bunda diyorum. Hay hay. Yılmaz Öztuna, Allah rahmet etsin tarihçi, üstad. Amin. Bir makalesinde cümlesini gördüm da bütün Türk tarihinin en büyük şairi Yahya Kemal'dir diyor. Bana ağır geldi yani. Açıkça söylemem gerekirse bu sözün bir kalem sürçmesi olabileceği ihtimaline binaen tanıştım. Lütfetti, tevazu etti, bizi karşıladı. İki meramı arz için açtım ağzımı. <gülüyor> Birincisi TRT'de canlı programımız vardı haftalık. Davet ettim. Teşrif edemedi. Sıhhatim el vermiyor dedi. Yaşlandım dedi. Bir de Yahya ya Kemal için verdiğiniz bu hüküm çok ağır olmadı mı? Üstad, baki Şeyh Galip, Nabi, Fuzuli, nereye koyacağız bu üstadları dedim. Celallendi. Bu mülahazamı münakaşa edenle selamı sabahı keserim dedi. Allah <gülüyor> <ne> <gülüyor> Yahya Kemal'i seven benim sevgimi peşin hak eder dedi. Efendim, üç gerekçe gösterdi. Yahya Kemal'i şehirdeki bu e, yere koymuş olmasına, neden böyle dediğine. Üç gerekçe gösterdi, biri şudur. Türk'ün tarihini Alparslan'la başlatır dedi. Ve Alparslan merhumdan başlayarak o güne kadar yaşamış e, tarihi şahsiyetlerden çok azını, galiba 13 isim, andı, övdü. Yavuz Sultan Selim için Selim vardır mesela. Dayısı Leskoçalı Galip Bey, Şair Yenişehirli Avni Merhum, Dede Efendi Itri, Alparslan, Diyarbakırlı Ali Emir Efendi gibi sınırlı sayıda. Kimden bahsediyor, kimi övüyorsa o dönemin Türkçesiyle yazar dedi. Ayba, yani çok büyük bir iddia. İkinci sebep, her şiiri Yek'a Vaz'dır dedi, Yek'a Henk'tir dedi. Yani gazelinde bir beytte de konu dışına çıkıp şey yapmaz dedi yani. O sahada kalır, hakikaten öyledir. Az yazar dedi, azdır eseri ama gül yağı gibidir, posası yoktur Ben <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl benim itiraz edemeyeceğim gerekçelerdi. Onlardan biri tarihen ilk sırada yer alan Alparslan Merhum için 5 beyitli gazeli hakikaten o dönemin e, Tunusunu hissettiriyor. Yani Yahya Kemal'e burada insanı hayran bırakan şey Türkçe'ye derin vukuf yani tereddütsüz, e, son derece güçlü kendinden emin e, yani süslü Tanzimat dönemi şairlerini de tanıyor. Ondan önceki mesela Yavuz dönemi, Yavuz Selim Namesine bakıyorsunuz. Eski şiire çok Eski, hakim. Çok hakim. Evet. Efendim Yavuz camisine bak, yaptırdığı camiye baktığınızda kendi karakterini sanki tecessüm etmiş gibi görürsünüz. Oğlu Kanuni'nin yaptırdığı Süleymaniye'de ihtişam. Yavuz'un yaptırdığı Yavuz Selim camiindeyse büyüklük tamam ama ihtişam değil. Tevazu hakim, metin bir hal görürsünüz mimaride böyle bir. Yani onu şiirde de onu hissediyorsunuz. İkinci Selim için yani yaptığı beş beytli bir işte ne diyecek? tazmin falan. Ali Partisi'ler için ne diyor? İklimi rumu tuttu cihan gir savleti. Tarih o işte gördü nedir şiir savleti. Titretti arşu her şeyme lazgirde önündeki şu huruşu rahşile şemşir savleti. On yılda vardı sahili Konstantaniye'ye yer yer vatan diyarını teshir savleti. Ey şanlı ceddi ekberimiz abitihının bir haddimiş güneş gibi tenvir sauleti, tasvir eder mi böyle şehin şahı ey kemal, şimşekten olsa şiirde tabir sauleti. E şimdi bu o döneme yakışıyor yani, Alparslan'a yakışıyor. Hakikaten ben şunu söyleyebilirim yani. Bir o dönemi götürüyor insanı. Götürüyor insanı yani. ilmi bir değeri, hiçbir değeri olmamak üzere hissi olarak şunu söyleyebilirim. Ya ya Kemal gibi bir şairiniz varsa siz gerçekten büyük milletsiniz. Bunu çok rahat ifade edebilirim. Evet. Ya Emri Bülent sine, ezanı <gülüyor> Muhammedi kafi değil sadana, beyanı Muhammedi kafi değil sadana, cihanı Muhammedi Sultan Selim evveli, Ramet Ecel ejel, fatvet Alemi alimi, şanı Muhammedi evet. efendim. Diğer iki beyti atlayayım son beyt. Üsküp'te kabri mahdere olsun bu nevgazel bir tuhfe-i bedîu beyân-ı Dünya senin ihtişamına sadana yidar geliyor diyor ey ezâne Muhammedi. Ah diyor Yavuz Marhum'a şöyle uzunca bir ömür olacaktı ki diyor. Âlemi Nizam görecekti diyor. Ee, bu güzel gazel nevgazel yeni usul. Hakikaten usul yeni bir usul. Farklı bir şey. Anamın kabrine hediyem olsun Üsküp'e diyor. Ya bu anasının kabrine yazdığı gazeli <gülüyor> hediye gönderen bir adamdan bahsediyoruz. O bir de, o, işte o, o nasıl buzdur abbu? Vatanı yani doğduğu yer ülke hudutlarının dışında kalarak evet. ölmüş bir insandan bahsediyoruz. O neslin seren camı işte bu. Biz tabii bunu yaşamadık. İmparatorluk tepesine göçtü o insanların 1884 doğumludur. Ne demek? Evet. 1884'ten 1900'lere kadar yıkılışı. An be an yaşadı. Doğduğu yer tabi bilmem nerede kaldı. Anası uzakta, dayısı ı Sırbistan'da evet. falan. Ya bunları şiirle yansıtmış işte yani. yani. Ee, i̇yi ki de işaret taşları, işaret levhaları bırakmış. Evet. Tarihin koridorlarında yolumuzu şaşırırsak nereye bakacağımızı biliyoruz evet. yani sayesinde. Es, eskiyle yeni çok iyi terkip yapmış hocam. Çok iyi birleştirmiş. Yani eskiyi yeniye çok güzel taşıyor. Çok güzel taşıyor. Hocam bu konuda evet. bir haber çekmişti bir buçuk sene evveldi galiba yanlış hatırlamıyorsam bir gazetede çok hoşuma gitti. Sana bugün bir tepeden baktım Eyazı İstanbul firi yazmışlar. Yani sana böyle molozların arasından baktım Ey İstanbul deyip böyle bir ifade koymuşlar geri kalan kısmında. Hakikaten de öyle yani eski İstanbul kalmadığından mı o ruh gidiyor hocam yani eski adetler, eski medeniyet yani o birikimden insanlar ha elbette, habersiz her zaman olduğundan. her başka, her zaman hükmü başka yani dediğiniz bir sebeptir elbette. İkisi birbirini besliyor sanki. Elbette, elbette. <gülüyor> yani yeni caminin yanındaki binaları gördüm geçen de yukarıdan bir yerden bakma fırsatım oldu da. Otur ağla yani. yani, otur ağla o güzelliğin yanına o çirkinliği nasıl inşa ettin, hangi vicdan buna el verdi? Ya pes ya, pes. Pes. İhmale de benzemiyor yani. Düperüz ihlal. Düperüz Helal, yani evet. o güzelliği yok etmek için enteresan bir gayret içine girmiş bir dönem. Yani insanımız enteresan bir şey bu. Hocam bunu bir Fransız bile yazıyor. Pierre Loti yazıyor. Ya. Şu dönemde Kasımpaşa'da diyor ki siz bu mimariyi ne hale getirdiniz diyor. İstanbul bu değil siz bu değilsiniz sizin mimariniz bu değil. Ama bu dediğiyle kaldı. Hala bugüne e, kadar devam ediyor. Kendilerine ediliyor. sipariş aldığımız 5 evet. mefhumla yaptık. Sıvardar da geldi 1839'da başladık. Tanzimat yeterince yıkılmadı. Üslahat <gülüyor> yetmez. İnkılap <İnkulat. gülüyor> reform devrim Beşi de mevcudu imha kastını içeriyor. Başka bir şey değil. 5 defa yıkınca da insanın elinde bu kalıyor. Hocam siz orada ne gördünüz bilmiyorum ama eee biz hep görüyoruz ya bu İstanbul'da veya muhtelif başka yerlerde gökdelenler görüyoruz vesaire. Şimdi söz buraya geldi. Hı hı. Yani biraz önce dışarıda arkadaşımla gelirken dedim ki ya bunlar göğe yükselerek aslında insan ruhunu eziyor. Ya, bir de dibini bilsen yani, bu bir çukurdur. Başka bir şey değil. Bir, şey bir değil. çukur bu. Eyvallah. Yani mimari bu değil. İstanbul'daki bütün gökdelenleri toplasan Süleymaniye'nin bir, bir kapısı etmez. Bir kapısı etmez. Bir kapıdaki bir nakış yapmaz. Şimdi, ruhu var hocam yani. evet, aslında şiir de şiir de böyle mimariye benziyor evet, hocam de. değil mi yani, ne, ne diyor baki merhum ustam sinan diyor ya onu taşta yaptığına baktım evet, ben kelime de yaptım aynı evet, şeyi diyor evet. yani. ortak dil medeniyet yani hayata aynı yerden bakıyorlar yani buna özgüven demek hoşuma gitmiyor ama yani öyle bir şey metin bir duruş yani biraz mütehakkim duruma hakim yani o nereden geliyor o emniyet o metanet Abi hakkı bulmuş olmanın neşesidir bu. Evet. Yani sonrası şımarıklık ya da onun verdiği özgüven. Onun verdiği özgüven işte yani elbette. Hocam Ama şımarıyorum, neşe... şımarıyon ysan o bir de o var yani. Neşe deyince İsmail Kılıçarslan'la bir toplantıdaydık 3-4 gün önce. Allah selamet bir versin. Ekonomi toplantısına çağırmışlar bizi iki kültürlü uğraşan adam. Yani sürekli eleştirele bulduk tabii ekonomi için sağlık şöyle olacak işte. Ee, Organların nakledilecek falan. Biz olmaz. İnsanı mahvediyorsunuz. Çevre şey olacak. Olmaz. <gülüyor> Sürekli itiraz ettik. Biraz e, neşe ifadesi geldi hocam. Evet. Neşemiz e, gidince eğlenceye sarıldık diye bir ifadesi var. Onun muazzam bir tespitidir. <gülüyor> hep kaynak göstererek naklediyorum. Evet neşeyi kaybedince eğlenceye sarıldık diyor. Yani nedir hocam neşe Avunma... divin edibiyatından böyle? Şudur efendim. Var mıdır tarifi tamam, tamam. bilmiyorum ama. Müsaade var mı hocam? Estağfurullah buyurun hocam. Neşveddar Neşvedarı Allah Allah sorunca unuttum. Allahumme salli ala Muhammed ala Muhammed. Başka bir örnek vereyim önce. onu gelince söyleyin. Neşvedarı hayretiz biz. Cur'adanu feizden. Nesfali meh ne camu afitabun mestiz. Nailiye ait olan bu beyt. Naili çok özel tabi Yani ona yönelmek, onu onu incelemek Biraz daha fazla dikkat gerektiriyor. Yahya Kemal onu andırır. Böyle gizemli, anlaşılması neredeyse imkansıza yakın derecede zor falan. Biz diyor hayret ile neşve darız. Neş eğer boğulduk hayret ile. Ne demek bu? Hayret neyi ifade eder? 20. yüzyılda Necip Fazıl söyler. Kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette. Alim ki hayreti yok. Ne boş yere gayretle. Aczin ifadesi. Açsın, evet. Varacağın yer orasıdır. Allah'ı tanımak tanıyamayacağını anlamaktır. Neşvedar-ı hayretiz biz. Nereden? Cüradan-ı feyzden. Feyz kadeh diyeyim ben ona cüradan uzun uzun anlatmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> feiz kadehinden kafayı bulduk sarhoşuz hayretten dolayı neşvedarız biz. Peki feiz kadehi nedir? Mürşidin iki dudağının arası. Onu diyor. Şeyhimizden diyor işittik diyor, o kalbe tesir etti. sarhoşuz diyor. Ne sifalime, ne cam'a, fitabın mesteyiz. Ne gecenin eğlenceleri, ne gündüzün gaileleri değil sarhoşluğumuzun sebebi. Yani maddi kalkınma da değil, zenginleşme de değil, behimi zevkler de değil. Tatmenallah ala kulub. Evet. Allah. Ala bi zikrellahi kulub. Yani biz oradan aldık fiyatı. Şimdi neşeyi unutunca insan, unutunca teselli arıyor, eğlence. O ne peki? Gürültüye, patırtıya boğulmak, masraf. Ya seni tanımlamış zaten bu, yani ne idio belirsiz izm. Sana parası olan hayvan diyor ya. Homo economicus. <gülüyor> <gülüyor> Kredi kartı çekebilen hayvan. Hocam bu arada dil ve şiir üzerine de konuşuyoruz ya aslında <gülüyor> eğlence sözcüğü de anlaşılmış değil. Evet. Eğlence aslında Doğru, eğil, eğlenmek şey Eğlenmek demek bir yerde beklemektir ah. Eğlen ah. Eğil, Değil mi hocam Gönül eğlenmez Gönül diyor eğlenmez. ya evet. Evet. Bir yerde eyleme beklemektir Eğleme beni evet. Dolayısıyla biz eyleme eyleme beni. Beni. Evet. Bekletme beni Aslında sıkıcı bir şey hocam Aslında sıkıcı bir şey Beklemek, beklemek mi beklemek e yani Beklediğin şey, şeye beklemek. bağlı olarak değişebilir tabii ki Yani bazen beklemek de keyiflidir Ama Doğru. neyi beklediğiniz önemli bir şeye dikkat çekmek istedim yani eğlenmeyi eğlenceye beklemeyi sabretmeyi belki onu da şeye dönüştürdük eğlenceye. Kes paylaştılim. Kes paylaş. Evet. Behi miyata dök. Sultan, evet. evet. Sultan Murat'ın ifadesi galiba hocam. Bağdat'ta fete gitmek, Bağdat'ın fetinden iyiydi diyor böyle keyifliydi müthem <gülüyor> hatırlayamıyorum. <gülüyor> ha ha evet. Yani evet. bazen fete gitmek fetin kendisinden iyi olabiliyor <gülüyor> hocam. hocam. Bekleyiş. ...sona yaklaştık der gibi bakmaya başladı. Sona e, Hocam muhabbet iyi geliyor <gülüyor> ama... ...yani e, onu da belirtmiş olalım. Şimdi İsmet Hocam e, biraz dağılsız iki gündür. Hayat Hocam programı çok yoğun. Neredeyse buradan Sivas'a gidecek. Neredeyse yani eve uğramaya vakit. Yani Allah razı olsun. Yani. Evet, Teşekkür ederim. Yeni kullanacağız ee, siz de çok yorgunsunuz hocam. Sahur, Yarın e, sabah yolcusunuz tabii. Sivas'a gidiyorsunuz değil Şiir mi? oldu bu. İstidarı e, olandan da esirgemiyor hocam. Öyle bir şiir vardı galiba. Ha. Üstad istidada olanlar ne sevilmez. Evet, Mısır'a gelmedi aklıma ama kabili feyiz olana muhletmez e, diyor. Evet, yani Üstad feyze kabiliyetli alıcısını bulunca diyor. Yani meraklı talebeyi bulunca cimrilik yapmaz. E, diyor eyvallah, aklıma. eyvallah <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam. Ama yine de ama yine de şiir kurtarıcıdır diyelim. Değil mi hocam? Hocam bu çünkü e, özür dilerim. Estağfurullah bu, buyurun hocam. E, çünkü günlük dil ya da var olan dil acizdir ifade etmek daha acizdir. Demin sözüne ettiğiniz halden aslında hı hı. E, anlamak lazım. Hal ilmi denen bir şey var. Hocam Yunus Emre'nin bu konuyla ilgili çok güzel bir beyti var. E, dilsizler sohbetini kulaksız dinleyesi, dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası. Allah Allah. Yani bu aslında şunu söylemek istiyor. Bize baş kulağı lazım değil. Bize can kulağı lazım. Bize baş gözü lazım değil. Can gözü lazım. Eyvallah hocam. Hayat hocama hocam, Şeyh Galip olan Şeyh Galip olan muhabbetiniz, ilginiz, alakanızı biliyoruz. Ee, belki daha önce konuşulmuş mudur bilmiyorum ama neden Şeyh Galip? Bu da çok göreceli bir şey olacak ama. Bir ilahi dinlemiştim de. Ee, besteli halini hatırlayacaksınız. Alçağa akar sular, ayuhuma düşmez tol Kürcü olayım dersen galip gibi sermez ol. Tedbirini terkeyle takdir diye başlayan. Tedbirini terkeyle takdir hüdanındır. Sen yoksun o benlikler hep vehmü gümanındır. Dokunaklı söylüyordu söyleyen. Fakat orada bir cümle dikkatimizi çekti. Alçağa akar sular. düşmez düşmest ol. İkinci kısmı bir tarafa ama gayet yalın bir ifadeyle alçağa akar sular. E, süz terkipsiz yani hı hı. yalın Türkçe ama çok orada şey duruyor yakışıklı duruyor Galip merhumu şiirini bir adını duymuştum vardı ötesini bilmezdim merak edip divanına sarıldım ve rastgele açtığım sayfadaki sayfa başında yer alan şu beyt ile çarpıldım Beyt şu vuzu-i aşka hun lazım demiş berdar iken Mansur bu kurbiyet ziyadatı nevafilden zuhur eyler. Elbette zahmet istiyor biraz anlamak Hı. için ama 8 beytli bir gazeldir bu 4. beyt. Aşkın abdestini anlatıyor. Hı. Aşk abdestine kan lazım. Söyle alınmaz diyor. Allah. Hikayenin arka planı şu. Hallıca Mansur Hazretleri dar ağacına çekiliyor ve soruyorlar. Bir son, son bir arzun var mı? Abdest almak ister misin? Belki iki kat namaz kılacağım dersin. İdam mahkum ya. Aşkın abdesti kanla alınır. Siz işinize bakın dedi. Vay Herkes telaş panik falan halindeyken o serin kanlı tebessümle çekti gitti. Ondaki bu metanet, ölüm karşısındaki bu duruş ancak şöyle olur diyor Şeyh Galip. İkinci Mısra'da farzları tam bir tamamı yerine getirdikten sonra haramlardan sakınma meselesi zaten ondan da önceliklidir. Bu işi açtıktan sonra nafilelerde çok çok çok çok çok yol almış olmak gerekir. Ne ziyadatu nevafil ilginç bir tamlama. Çok anlamına gelen ziyadeye çoğullaştırma ziyadat. Nafilenin çoğulu nevafil falan. Bu büyü, bu sihir beni çarptı. 3 yıldan az değil. Yani çapracık dolaştım yani. <gülüyor> galip divanıyla böyle resmen bir sarhoşluğu andıran. Bir, her beytinde bir acayip bir şey gördüm. Nazım Hikmet'i çarpmış onun bir beyti. Bir şulesi var Kişem Ica'nın, fanusına sığmaz Asuma'nın diyor. Nazım Hikmet demiş abi budur demiş ya. Budur vallahi demiş ya biz gevezelik yapıyoruz ya. Hocam çok Haktesini... çok iyi değindiniz. Şimdi e, Nazım Hikmet ile Mayakovs gibi sohbetlerinde işte, konuşuyorlar. Nazım Hikmet bunu okuyor. Bu tardiyesini okuyor. Sizin demin buyurduğunuz tardiyesini evet. okuyor. Ee, Mayakovski bir kez daha okur musun diyor. Bir kez daha okuyor. Bir kez daha okur musun diyor. Altı kez tekrarlatıyor. Bu mükemmel bir şey diyor. Biz diyor çırpına çırpına bunu arıyorduk bugüne kadar ama sizin büyükleriniz yani, zaten bunu söylemiş. Furs şey Edebiyatı'nın evet. aradığı şey buydu diyor. Yani. Evet, onu evet. söylüyor. Biz çırpına çırpına zaten bunu söylemeye çalıştık. Ama siz zaten bunu söylemiştiniz diyor. Evet. Müthiş e işte bu, bir şey. O kadar net bir tespit yani bu. Ömer Demirva'dan duydum azizim. Geçen de gittiğimden. Allah selamet versin. Nezzare-i germ ettikçe ey çeşm ateşle abı yeksan edersin. Abi ben bu gazeli daha önce ben de okudum. Şeyh Galip hay hayranıyım dedim. Şeyh Galip anlat anlatı 10-12 yıl geçirdiğim için bu falan. Şöhret oldu işte. Abim bir oradan soruyor. Şeyh Galip sen filan. <gülüyor> Buna rağmen dikkatinden kaçmış. Evet. Hem de fena kaçmış. Evet. Ömer Hoca iyi ki dikkatimi çekti. Nezzare-i germettik. Cey çeşim. Vezindeki lezzet başka. Müstafilatun. Müstafilatun. O ayrı bir keyif ya. O işin başka bir tarafı. Nezzare. Bakış. Nezzare-i germ, yakıcı bakış. Evet. Ettikçe ey çeşim, ey gözlerim sen bu yakıcı bakışla baktığın müddetçe ateşle abi yaksan edersin. Suyla ateş aynı şey haline gelir. La hule ve la kuvvete illa ay, Ne diyorsun ay, abi ay, sen? Hay, sen neden yani. bahsediyorsun ay, ya? Ay. <gülüyor> ve orada kurduğu kelimeye bahse Ömer Hoca şunu anlattı. Bak orada dediği nezzare var ya nezzare. Birçok kelime konulabilir de nezzare Nezare. kelimesindeki fonetikten... <gülüyor> ateşe değince cız düşen sinekli pervaneyi hissettiriyordu nezareyi pernet. Evet, evet. Abi yok artık yani evet. yok artık <gülüyor> ya. Yani <gülüyor> bizimkiler <gülüyor> öyle usta evet, ki. Evet, evet. Ben kendisinden de yani Ömer Demirbağ ustağımdan evet. müsaadeniz olursa bir tek elbetteki. Bir tek şiirini kısaca çok da çok da güzel olur yerinde olur bence hocam. Bir nefes arif eğilmiş kalbe Allah bir diyor.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 Arabi Allah di, medekler beni burada yaslıyor. Ömer Demirbağ, ya, azizim Allah. Hayır mı hocam. Ocam diye. Ya, ya, efendim. Hala bitmiş değil. Bitirme biter mi abi ya? Bitmez. Göl göl yatağınız o eksik olur mu ya? Ee, Azanız diye. Çok orada azalır. Ömer şey. Demirbağ, hocam sınıfa girdiğinde öyle vezinle ders anlatırdı evet. hocam zaten her sözü vezinle Ve vezinle anlatırdı Biz o işte kadar yani. kaptırırdık ki kendimizi Allah Sehalle Allah halle anlatmak diyorsunuz ya yani. e, bu işte, evet, bu işte. yaşarsanız aynen. tadını evet. alırsanız hissettirirseniz evet. gözleriniz pırıl pırıl iki mısra kursunuz talebe alacağını fazlasıyla alır evet. eğitimde bir metot gemi inşa etmeyi öğretmeye çalışırsan en fazla bir mühendis iyi bir mühendisim olur uzak denizlerin aşkını verebilirsen donanma kurar o. Evet, evet, evet. Yani, Eyvallah, aşkı ver aşkı. Vermek için de almak lazım. Onu da Şeyh Galip formüle etmiş. Ee, bire bul aşkı, botok ve bulanındır. Bultun mu zerindir diyor. Bu evet, de öyle bir şeydir. Evet, Cenab-ı Hak evet. nasip etsin. Mahrum abi, etmesin. Abi. Abi. Aşka girdik hocam. Ee, son o zaman. Son. Sual-i ahir. <gülüyor> Normalde aslında soracağım bir şey daha var ama bir taraftan da yormak istemiyorum hocamı. Mehmet Çelik hocanın Müthiş bir tespiti var gördüğüm kadarıyla. Yani bana öyle gelen. Zaten Mehmet hocam da burada olacaktı ama bir Azerbaycan programı olduğu için katılamadı. Onu da selamlarımızı iletmiş olalım. hizmetlerimizi sunuyoruz. Ee, İsmet hocam vekilimdir dedi. <gülüyor> Dediler, El vekil e buyurdular. Ben de Eyvallah. Eyvallah İsmet hocamla da çok keyifli bir muhabbet oldu olduğu şey kanaatindeyim. E Mahrem olmadan aşk olmaz diyor hocam. Mahrem olmadan. Mahrem olmadan aşk olmaz. Şimdi gençlerin içerisinde çok e, sorumlu bir şey bu. Yani aşk olamadım, sevdim onu sevdim, bunu sevdim, sevdim ama mahrem olgusundan haberleri yok. Yani herkes e, toplum çok karma karışık. Yani bu muhabbeti nasıl etkiliyor? E, mahrem ve aşk noktasında divan edebiyatı bize ne der? Yani aşk Şimdi, nasıl tanımlar? Mahrem bir tanımlar? Sevgilinin adı mı? bir kere geçmez. <gülüyor> <gülüyor> adı yok. Sevgilinin adı yok. Yani, neden bahsettiğini anlamazsın bile. Sen gönlündeki sevgili bir hanım kızsa o beytte onu görürsün. Sevgilin, maşukun Allah ise onu görürsün. Numarasız gözlük gibi. Ama tabii mahremden kastı biraz daha farklı ya da en azından başka bir yönü de olmalı. Şiirin ne dediğini burada söylemeye ehliyetimiz yok ama ben bugün bir konferansta gençlere şunu anlattım. Evliyim. Hanımıma mektup yazıyorum. Açıkta onun ismini zarfa yazarak mektup göndermek gibi bir densizlik yok. Yapamıyor yapmıyorsunuz bunu. Babanıza yazdığınız bir mektubun içinde hanıma yönelik küçük zarfta küçük bir mektup daha var. Ev ahalesi babanız <gülüyor> anneniz o zarfı verince e, haberdar oluyor. Ve bir evet. kenarda bülüt verecek de vere unutmayacak. Bir kenarda okuma cesaretini gösterebilir vaktini bulursa, bir cevap yazabilirse, cesaret edip babama verebilirse postaneye götürülmek üzere. Ve babam unutmazsa, o mektubun cevabı bana bir ay sonra geliyor ve satır satır ezberliyorum. Hanımdan bahsediyorum. Adını zikretmek yazmak. Hafız ne demişti? Uzun müddet ayrılıktan sonra sevgili gelince. Maşuk'a aşk olsun bir mektup yazmadın diyor da o da cevaben diyor ki ben seni göremezken postacının görmesine fırsat veremezdim. <gülüyor> Allah Allah. Hocam şöyle, çok özür dilerim lafınızı böldüm ama şöyle bir söz aklıma geldi. Birbirine müştak olanların sırlarına kalem bile mahremdir. Ya kalem bile mahremdir. Kalem kecdil mürekkep kağıt duru bilmem. Kimi etsem o şu halim yazmada mahrem. Nabi merhum aşkın sırrını kağıda dökecektim ama diyor. Olmaz ki kalemin ucu eğri güvenemem. Mürekkep kara yüzlü kağıt <gülüyor> evet, iki, yani, yüzlü iki yüzlü diyor. Yüzlü, evet, evet, evet, hocam. Çok <gülüyor> yani güzel. hiçbir şekilde ortaya çıkmamalı. Evet, evet. Yaradını desem olmaz düşer dillere, dillere dillere. Halk türküsünde aynı mana bu şekilde. Aynı şekilde şey var hocam bir kazman türküsünde. Kazmana ısmarladım nar nargele. Nar Gümüş kemer ince, ince bele. bele dar gele dar gele. Şimdi burada da çok güzel bir ifade var. Yani kadın hamile ama bunu açık açık söyleyemiyor, dile getiremiyor. Çünkü utanıyor. Çünkü edep var. var. Ne diyor? Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ifade ediyor. Yani açık ya, bir şekilde ya, söyleyemiyor. Ya. <gülüyor> evet. Hocam Erbakan hocam aşkla ilgili bir ifadesi geldi bir muhabir hocaya sormuş aşka inanır mısınız diye. Der bakalım önce, siyasetçi adam. <gülüyor> ee, ama şimdi hayal ifadesi meşhur. Her şey hayalle başlar. Meşhur olmuş. Hocanın ifadesi şu. Ee, inanır mısınız diye soruyor. O da tabii gider. Peki aşk sizce nedir diye sorduğunda iki türlüdür. Birinde kendini bulursun, diğerinde ise diğerinde ise kendini kaybedersin. Kendini kendini bulduğun aşktır işte diyor. Yani asıl aşk kendini bulduğun yerdir diyor. Bulduğundur diyor. Yani özünü bulduğun yer. E, bu da zaten muhtemelen divan Edebiyatı'ndan kopyasıdır galiba hocamın. <gülüyor> e, hissiyat ayna. Evet. Hissiyat ayna. Duygu ayna. Hocamın dediği mektep aynı. Mektep, mektep. Yani aynı. Mektep aynı. Evet. Diploma muhtemelen. Şimdi diplomaya evet. çok takmış durumdalar gençler hocam ama yani diplomasız. Ya Bugün Fuat Sezgin hocam mesela İslam bilim tarihinde marka isimdir. E, Sema Veyce, efendim İstanbul'da bir marka isimdir. Yani bu insanların diploması olmasa da Hiç önemli değil. bunlar e, ekoldür, üstattır, pirdir yani. Biraz onunla ilgili bir durum. İbn yani Arab tarifi... Arabi diyor ya, hocam e, aşk benim mezhepimdir diyor. Aşk benim? Evet, aşk kervanı beni nereye götürürse ben oraya giderim diyor. Eyvallah, izatından aciziz ama. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Hocam son bir şey dedik ama bir tane daha Demin destur, destur var mı? Buyur estağfurullah buyur. Destur de. var mı? <gülüyor> Hocama sor. <gülüyor> evet. Estağfurullah. Şimdi hocam konu biraz belki dışında ama Şeyh Kalip'den de e, örnekle 24 yaşında e, yani bu soruyu da... Divanı dedim. tamamlamış. Evet. E, divan 24 yaşında tamamlıyor. Fatih 21 yaşında. İstanbul'u fethediyor. İstanbul bugün hayalimizde tam oluşmuyor ama... Yani bugünün Rus Amerika'sı gibi bir yer ve 21 yaşındasınız. 21 yaşında dünyanın korktuğu son dönemde şöyledir böyledir güçsüzleşmiştir falan ama yani geçilmeyen surlar geçiliyor falan vesaire Fatih var 21 yaşında Efendim onun dışında 26 yaşında çok mesela bana enteresan gelen bir isimdir Ahmet Fazıl Paşa 25 yaşında sadrazam vekili 26 yaşında sadrazam başbakan hem dersiyam profesör yani 26 yaşında hem başbakan hem profesör olan bir isim bize çok afaki geliyor bugün Evet e, yani bu nasıl oluyor? Bizim nerede yanlış yaptık hocam? Yani Olgunlaşmıyor muyuz? Bugün e, evliliklerde de öyle. Yani 30 yaşa doğru çıkıyor evlilik oranları. Yani, geçme olgunlaşıyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz? E, yani 25 yaşında neredeyse e, yapacağını, alacağı eğitimi almış e, bir şey görülüyor. Şaheserini vermiş. Şah eserini vermiş. E, artık yani sonunu, emekliliği belki yani. 25 yaşında emekli olmuş bir tablo var karşıda yani emekliyle. Padişahların her birinin divanı var değil mi var. hocam? Yanlış. Hemen hemen ya Bir iki hepsinin var. Evet. Bu yanlış nerede hocam yani? <gülüyor> nerede yanlış yaptık da buraya gelindi? Son soru dediğin böyle iki saatlik konuşmayı gerektirecek bir şey mi <gülüyor> olmalıydı? Ka ka ka Kapı ağzında bir <gülüyor> Fatih Üçelas. Kapı ağzında bir Fatih şey Üçelas. <gülüyor> <lazım. gülüyor> <gülüyor> yani kolay değil ona cevap vermek. Doğrusu ben kara kara düşünürüm sadece. E Eyvallah evet. hocam. Ama bir numaralı dildir diyebiliriz ama elbette. Öhemliyeti hocam sizin var. yanınızda beyit okumak da haddime Hı, değil bir fikir yürütmek Haddinizi anı bir anı. aşın <gülüyor> hocam. <gülüyor> <gülüyor> ama dediğiniz gibi yani ne söylenebilir? Şimdi bu insanların yetiştiği bir ortam var bana göre. Bir zihniyet dünyası var. Dolayısıyla insanı eğiten, yetiştiren de ortamın kendisidir. Yani Hı. Neye merak saldığınız, neye baktığınız, i̇deallerinizin, ideallerinizin ne olduğu, beklentilerinizin ne olduğu önemli tabii ki. Ama bu sözünü ettiğimiz şahsiyetler işte şehzadelerdir sonuçta. Şehzadelerin çok iyi bir eğitim aldığını biliyoruz. Veya şairlerin yine e, çok iyi bir eğitim aldıklarını görüyoruz. Yani böyle olunca başarı mutlaktır. Böyle olunca insan yetiştirmiş oluyorsunuz. Evet, e, günümüzdeki eğitim anlayışı gibi disiplinel, formal bir eğitim anlayışı yok. Ama medreseler var. Şimdi hayatınız biz, boyunca eğitimdesiniz. Evet. Hayatınız boyunca eğitimdesiniz ve eğitiliyorsunuz. Dolayısıyla bitmeyen sizin ve yormayan bir eğitim. Değerli Hayati Hocam konuşmanın başında işaret etti. Yani bizi bizi yetiştiren neydi? Hocam bir şeyden söz ettiniz. Unuttum da şu anda. Bir, bir ortamdan söz ettik. Evet. Bu, bu, bu ortamdır bu insanları buraya getiren. Bu, atmosfer. bu atmosferdir bu insanları buraya getiren. Dolayısıyla bugünün şartlarına baktığımızda evet içi boşaltılmış, yani deminden beri söz ediyoruz, içi boşaltılmış bir yaşam var. İdealsiz bir yaşam var. Beklentili, beklentilerimiz ya, ya çok yüksek ya da hiçbir beklentimiz yok. Umutsuzluk var. Vesaire. Bunları çoğaltabiliriz tabii ki, uzatabiliriz tabii ki. E, ne denilebilir? E, hani e, Fatih'in e, babası benim babam olsaydı, hı hı. annesi benim annem olsaydı, herhalde ben de Fatih olurdum. E ben bunu bir yazıda yazmıştım. Öyle hocam. diyeyim. Öyle bunu, mi? Bunu bir yazıda yazmıştım ben, bir iki sene evvel. E, yani şimdi bir çocuğa neden sen 25 yaşını geçtin Fatih olamadın diyemiyorum. Çünkü kalkıp bana şunu deme ihtimali var. Yani sen Murat mısın? Sen Akşemseddin misin? Ee, yani benim babam Murat değildi. Hocam Akşemseddin değildi deme durumu var. Derse diyebilecek bir şey mi yok elimde? Yani aslında şöyle bir şey de var. Yani baktığımızda bugünün e, imkanları, bugünün dünyası, bugünün olanakları ne derseniz deyin. Çok daha iyi, çok daha fazla. Ama kaybettiğimiz başka bir şey var Galip Hocam. Deminden beri söz ediyoruz. Biz bunu kaybettik. Yani biz umudumuzu kaybettik. Biz hafızamızı kaybettik. Belki de en önemlisi bu. Çünkü bu toplumun e, ortak bir hafızası vardı. Biz bu hafızayı kaybettik. Bu hafızayı unuttuk işte çeşitli sebeplerle. Siz e, bir şeyler söylediniz işte Tanzimat'tı, işte diğer dönemlerde ıstılahtı vesaire vesaire. Islahattı vardı. Biz e, evet bunların bir takım faydalarını da gördük. Ama diğer taraftan Sanırım zararlarını da gördük. Bu topluma zarar verdi. Hocamın söylediği gibi istikbal, istiklal köklerde değil mi hocam? İstikbal yani. köklerdedir. <gülüyor> evet. yani siz oradan koptuğunuz zaman... İstiklal de galiba köklerde Oradan koptuğunuz zaman yolunuzu kaybedersiniz. Şaşırırsınız. Galiba biz şu anda o şaşkınlığı yaşıyoruz. Şimdi ben gençlerin içindeyim hocam akşama kadar sonuçta. Ben aynı zamanda... Benim asıl mesleğim eğitimciyim ben, öğretmenim, o gençlerin içindeyim. Dolayısıyla daha çok şahit olabiliyorum. Yani okuyan, yazan, bu işin farkında olan insanların sayısı maalesef ki çok az. Eyvallah hocam. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, Hayat Dimeç hocama Allah çok çok kardeşim. teşekkür ediyorum. Bu yoğun programında bizi kırmadı geldi. Eksik olmayın Allah razı olsun. Yine İsmet hocama... Çok teşekkür <Gülüyor> ederim. <özelim>. Ben de <Gülüyor> çok memnun oldum geldi bizleri kırmadı. Bugün çok tatlı bir program, keyifli bir program. Neşeli, eğlenceli eksi ama eksi neşeli bir program oldu kanaatinde. Seyircilerimizden için. de dua bekliyoruz. Evet. Bol bol. Dua İman edelim. selametimiz için bilhassa. Evet. Ben önce evvel kendime evet. Allah rahmet eylesin dediği zaman yani Allah sana rahmet etsin dediğin zaman ya ölümün falan diyenler var hocam. Yani diriye de rahmet edelim. Yani gence rahmet edelim. Tecrübelilere de diyelim. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, tarihten yansyanların sonuna geldik. Bu hafta şiiri konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.